Bismillahirrahmanirrahim Bugün inşallah konumuz Kabir hayatı nedir? İnanmayanlara göre Ateistlere göre Haşa insan bir saman çöpü gibi onlara göre Değersiz onlara göre Nasıl saman çöpü çürüyüp yok oluyorsa Onda insanı öyle zannediyorlar Hatta hoparlörde ölüm ilanında şöyle bile deniyor. İşte filan kişi öldü. Ebedi israatkarına gömlecek deniyor. Halbuki kabir muhakkak geçici kabir. Ebedi değil. Yani bu Allah korusun yani İslam'a tam bir söz bu. Bugün inşallah konumuz Kabir hayatı. Alem Erbahtan geldik. Ruhlar hayatı, alemi. Sonra ana karında insan kalıyor. Oradaki kişiye hayat can veriliyor. Alemi rahmi mağdır deniyor. Ana karına alemi deniyor. Orada insan dünyaya geliyor. Dünya hayatı deniyor. Ama yolculuk devam ediyor. Ondan sonra kabir hayatı başlıyor. Kabir hayatına berzah alemde deniyor kabir hayatına. Önce ile başlayayım inşallah konuya. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri. El-Kabru Kabir mezar nedir? İmmâ hufretün bin huferin nîrân. Ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Evelatü Meryalü'l-Cinan ya da kabir cennet bahçelerinden bir bahçe ikisinden biri başkası yok. Demek ki gördüğümüz bütün kabirler işini yatanlar kimi Allah korusun cehennem çukurunda yatıyor, azap çekiyor orada. Kimi de cennet bahçesinde huzuru buluyor, rahat ediyor kabrinde. Peygamberimize sure-i semaze Allah eden de İran sure ayet 27'de sevgiliye yüce ilahır ayet kelimesi Allah Teala mümin kullarını hem dünyada hem ahirette kavli sabitte. Kavli sabit değişmeyen söz anlamına geliyor. Allah o kullarını bu sözle sabit kılıyor. Kavli sabit deniyor buna. Sabit değişmeyen, kavli söz yani, kelam. Adem Aleyhisselam Hazretleri ne demiş iman konusunda, ne kadar peygamberle gelip geçtiyse, her biri ittifakla aynı kelimeyi tekrarlamışlar. Nedir bu? La ilahe illallah, denir şahane. Kavli sabit işte bu. Bunun dışında, imanın dışında, her dönemde sapıklıklar olmuş. Onların her birinin putu başka, ilahları başka, görüşleri başka, ideolojileri başka. Günümüzde de tabi farklı farklı ideolojiler farklı var günümüzde de. Peygamber Şehir Cevâf-ı Aleyhisselam ki: Hîne yukâluhü fil kabri men rabbike Ölen bir kişi bir mümin kişi kabre konup da üzere örtüldüğü zaman bunu aklımıza bir soru işte takılabilir aklımıza burada. bazı kişilere kabre girmek nasip olmuyor bazı kişilere su da boğuluyor, bulmamıyor da e ateşte yanıyor hatta kemikleri eriyor, ateşte yanıyor bunlar kabre girmiyorlar bunlar ne olacaklar Ölen kişi ister denizde boğulup balıklar yesinler kendisini, ister ormanda canavarlık parçalsınlar, ister ateşte yansın, hiç fark etmiyor. Beden buradan mühim değil. Mühim Ölen kişi eğer normal olarak kabre koymayacaksa, hem onun soygusu başlıyor. O kişiye kabirde, tabii bilenki üç tane soru soruluyor, bu Peygamber hastası derim men Rabbike ve Maadinike ve Mennebiuke. Kabe girdi anda yaşadı bu konu geçti. Şimdi özetliyorum inşallah. İki kere buna, üç tane genelde. Biraz da ayrıntısı var başka fakat temel olarak bu üç konu temel olarak konu Rabb'in kim? Yaradan seni kim? Kime Rabbim diye yöneldin? Kulluk ettin? Hangi dini din diye benimsedin? Hangi dini yaşadın? Kimi peygamberlere kabul ettin? Hangi peygamber ümmetesinden sorulacak? Feyekulü buyur Aleyhisselam adetleri o zaman bu kişi diyecek ki kabrinde Rabbi Allah Rabbim Allah Ceyha. diyecek hiç şaşırmayacak korkmayacak orada bir şok geçirmeyecek ne buyacak orada? Rabbi Allah. Allah yaşam benim, Rabbim diyecek. Ve dini el-İslam. Dinim, İslam dini. Ve Nebihum aleyhisselam, Nebihim peygamberim de Muhammed diye cevabını verecek. İşte Allah'a taraf bizlere ayet-i kerimesinde. Yani bu kabirdeki meleklerin sorgusuna cevap vermek ne dünyadaki bilgiye bağlı ne de haşer bir şansmaz değil bu. bu konu ayrı konu dünyada bir insan çok alimde olabilir ama İslam'ı yaşamıyorsa ilmini dünya yararına kullanmışsa çıkarına kullanmışsa ne yazık ki ne kadar de olsa orada kabrine cevap veremeyecek allah Teala'nın yardımıyla olacak kabirdeki cevap. Şu örnek verebiliriz. İnsan rüya görmek ister tabi herkes. Hele kişinin yakını yeni de ölmüşse kişi tabi içi yanar. Hiç olmaz rüyamda görsem der. İster görmek de. Uğraşır da elinde mi görmek? Değil ama. Yatarken öyle kişi var ki ister namazı kılıyor artık Allah dua ediyor, yalvarıyor, yalvarıyor, oku da uğraşıyor, şu an kişiyi göreyim diye, ama görebiliyor muyum, eline de girmek demek. İşte kabirde bunun gibi olacak, demek ki kabirde cevap vermek, ne dünya ilmine bağlı, ne de öyle haşa şansmaz değil. Allah tarafı yürüyor bizlere, yüzsebütullah Allah tercih şanıyor, sabit kılıyor kimleri elli zine aminu bil kavli sabiti gerçek mümin kulları imadeni Allah-u Teala kabrinde kavli sabiti Allah-u tesbih ediyor, sabit kılıyor insanı şaşırmıyorlar fil hayatı dünya ve fil ahire bunlar dünyada da ahirete de böyle bir kişi bir gerçek mümin kul Dünyada imtihanla karşılaştığı anda hemen hatta Allah rica geliyor. Mesela bir ölüm tehlikesi geçiriyor, işte deprem oluyor, şu oluyor, bu oluyor, hemen Allah falan öyle bağırırlar efendim. Öyle derler. De. Allah korusun, İslam'ın dışında kalan kişiler de, öyle bir anda, ya bağırırlar, ya söverler, mutlaka onların ağzından onda kötü söz çıkarlar onların da Demek ki bir kişi gerçekten dünyada Allah inanan gerçek mümin kul ise o kul dünyada da bu şekildedir. Bu şekilde işte son nefesinde de onu Allah yardım eder. O kişi Allah'ın iziyle imanlı gider ahiret alemine. Kabre konulduğu zamanda Allah Teala'nın yardım okul orada kabirde cevabını rahatça verebilir. Bir insan kabirde sualinin cevabını verebildi. Allah'a Teala olsun hepimize inşallah muhtemelen. Yani kolay mesele değil böyle. Hepimiz o kabre gireceğiz alışan. Hepimiz böyle. Hem de hiç beklemedik bir yerde zamanda öleceğiz. O kabre gireceğiz muhtemelen. Hepimize aynı sorgu sorulacak hepimize de. Bir kimse Allah'ın izniyle orada kabirde cevabını verebildi. İki melek, suha melekleri gülümseyecekler. Dikler ki ehlen ve sehlen ya mümin ey mümin kul bu aleme hoş geldin diyecekler. Alakadan Mevlam olacak mezara ya kabir ve si'lehu kuluma genişle. O kişinin kabri genişleyecek. Ona cennetten pencereler açılacak. O kimseye cennetteki varacağı makamından gösterilecek, görülecek yattığı yerden. Cennet ona çok ama çok yakın gösterilecek. Cennetin güzelliğini görecek, mali kokusunu alacak, göz kamaştıran güzelliğini görecek. Cennetteki kendi köşkünü, sarayını Hatta genetik eşini de görecek kim olacak. Onlar da orada görecek. Ondan sonra bu kimse artık kabrinde tutsak olmuyor ki. Şimdi. Olmuyor kan tutsak olmuyor. Gelen ruhlarla görüşürler, tanışırlar, gezerler, evlere gelebilir, cami namaz kıldığı gelebilir, Kabe'ye gider, göktere gider. Artık bu ruh tutsak olmuyor gayet ruhsal zevklerde, manevi feyizlerde o kadar güzel haller yaşar ki, ah, keş daha önce ölseydim diye, ölümü geç kaldı ve üzülür. O hale gelir. Hatta bunlardan bazıları, mesela şehitler, evliyalar, bunlar dünyada Müslümanlara yardım için savaşa bile girerler. Eğer yapılan savaş, Allah'ın rızasına uygun hak bir savaş ise o zaman bu evliyalar, şehitler Allah'ın izniyle savaşa da bunlar girebilirler. Peki bunlar nasıl savaştır ki bunlar? Ruh halinde bunlar savaşır bunlar? İşte ruhların tasarrufu deniyor bunlara. Yani karşıdaki cisimleri yönlendirme gücü var. Nasıl ki bedenimizdeki ruh şu bedeni yönlendiriyor Yön veriyor bedene. Etkime sürüngeci ruh bu dünyada. İşte evliyanın şehitler ruhları da uçağa da, füzeye de yön verebilirler. Onları etkileyebilirler. Gelen uçağa bir nazar eder, uçak ala gider ters gider. O füze ters teper. Allah yardım ederse böyle olur. Yalnız bir her şeyim gibi de Zıttı var değil mi? Aksi var. Bir insan bu dünyada Allah korusun boşa yaşamış ise Allah üstü bu dünyaya. Cevatül Aşşerîlâm bin Gıyâp Peygamber'e geliyor buyuruyor Peygamber'e: "Ya Muhammed, iş maşirde fiimdi ki meyitim bir Peygamber bakınız. Ya Muhammed." Ne kadar yaşarsan yaşa ama sonunda öleceksin. öleceksin Ve kimi neyi seversen sev sonunda ondan ayrılacaksın buyuruyor. İşte bu gerçeği dünyadayken unutanlar ölümü unutanlar o çevredeki havaya kapılanlar dünyayı böyle zannedenler Allah korusun onların da başına tabi ölüm geliyor azı cemaatimiz yani ölüm yalnız müslümanlara değil ama herkese geliyor İnanmasın yine onda ölüm geliyor peki bunların halinde ne olacak şimdi kabirde kabir azabı biliyorsunuz halktır ehl sünnet ve cemaat mezhebinde inanç gününden İnanmayın bu mesele çıkmış oluyor. Kabir azabı haktır. Yani hak demek sabittir, gerçek olacaktır. Tabi hak edenlere. Şu at kerime dayanıyor Ehl-i Mümin mühim 46'da Sebi'illah Ennâr-ı aleyha aleyhâ ateş Onlar üzerine arz olunacak. Gudüven ve aşiyya. Sabah akşam. Ve yemetekum sa'atu edhele alfilavne eşenden azah. denilecek. Şimdi burada Mevlana Şurak buyuruyor. Ennaru ateş. Cehennem ateşi. Yurezune aleyha>, <yurellune> aleyha. Onlar üzerine arz olunca gösterecek onlara. Yani onların da kabirlerinde Allah korusun cehennemden pencerelere açılacak pencere cehennemden düşünün ki bir kimse yaptığı yerde kötü bir şey insan görse insan da ürker cehennem gayya derlesi kaynıyor nasıl kaynıyor biliyorsunuz bir tenceredeki su bile kaynarken gürtü ses çıkarıyor su ya büyük bir kazan kaynatsa Öyle ses çıkarır. Düşünün ki okyanustan daha büyük gaya derisi kaynıyor. Kaynıyor. Derler. Öyle korkun bir ses çıkarıyor kaynarken. Ondan korkun bir buhar çıkıyor. Buhar. Ateşten sıcak buhar. Kapkara buharı çıkıyor. Zabaneler. korku zabaneler. Cehennemdeki yılanlar. Ateş. İşte bu kişi yattığı yerden cehennemin hangi noktasında, nerede yanacaksa, o kişi orası gösteriliyor kabrinde. İşte sen, alındandın o dünyaya. Bak dünyan kaldı işte. Ne getirdin dünyadan buraya? Bir şey getiremedin. İşte yarın bu denecek. Yarın bu denecek. Kişi orada cehenneme baka baka, ve o cehennemin ateşinde kavrula kavrula, kabrinde kıyameti bekleyecek. Tabi bunun tek amacı ne? Ah kıyamet kopmasa oraya girmesem, diğer mümin de dua ediyor. Ya Rabbi, bir an önce kıyamet kopsa da cenneti yerime gelirsem diye öyle yapıyor. Peygamber e sordu asıhabeler. Yarısı yolda Allah tabi oluyor konuk mümin de. Onlar için çok korkun bir şey iş vardır. ''Meişeden danken'' yani ''Onlar için çok dar sıkı hayat vardır'' Bu, ne işin nazil oldu? Peygamber Şöpür e Hazretleri ''Onların üzerine allah Teala 99 tane yılanı kalbinde onların başına verecek Mevla'' Bakın, 99 tane hatta Hadis ı Şerif'te ''Tinnin'' geliyor. ''Tinnin'' ''Büyük yılan'' eşi anlamına geliyor. Demek ki bu kişi kabrinde hem bir cehennem çukuruna yanacak, cehenneme baka, baka orada azabını çekecek, hem de bu kişiye 99 sen yalan kişiyi orada azap edecek atıl cemaatimiz. Tabi kişi kabine cevap veremeyince o kişi orada kabrinde tutsak kalıyor. Orada kalıyor. Tabi orada pişman oluyor, içi yanıyor, ah diyor ama İş geçmiş, ol cemaatimiz. Bunun için buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Te'avvezu billahi min cehennem. Peygamber Şubil Aleyhisselam Hazretleri, esnaf ümmetim cehennem azabından Allah-u Teala'ya sığının. Te min azabil kabri ve kabir azabından Allah Teala sığına buyuruyor cemaatimiz. Peygamber her zaman Allah dua eder Ya Rabbi cehennem azabından, kabir azabından sana sığınırım diye. Bir anlık kabir azabı, bir ömre değmez. Cemaatimiz. Bir anlık kabir azabı. O kadar korkunç olacak kabirde Allah korusun kabir azabı. İşte bunun için demek ki unutmamamız gerekiyor mutlaka kabre gireceğiz. Şimdi kabirdeki beden ne olacak? Ruh ne olacak? İnsan biliyorsun ruhla bedenden bedene geliyor. Gerçi insan aslında ruhtur. Bedensi ruh yine yaşamını sürdürebiliyor. Ama ruh bedenini ayrılınca beden yaşamını sürdüremiyor. Şimdi kabirde ne olacak? Şimdi kabirde beden kabirde şürümeye başlayacak azı cemaatimiz. Yani gerçekten çok acayip bir olay. Bir gün Yunus Emre eski bir mezarlığa gitmiş Yunus Emre. Eski mezarlığa gitmiş bakmış ki bazı mezarlar açılmış işte devrilmiş şubu olmuş artık kemikler bile çürümüş çoğunda. Yunus Emre şöyle demiş o zaman ne acayip olmuş bunlar. Baba yiğit, genç oğullar. Dilber kızlar, güzel dullar. Kara toprak olmuş yatar demektir. Kara toprak olmuş yatar bak. Genç oğullar. Yani delikanlılar. O güçlü kuvveti insanlar. O derebeyleri. Ordu komutanları. Liderler şunlar bunlar ve o güzel kızlar var. Genç hanımlar. Hanımlar ki artık aman toplahtan sakran korunanlar <gülüyor> ve şürümüşler, toprağa dönüşmüş yatıyorlar. İnsan bu gerçeği göre göre nasıl insan aldığını bu dünyaya. Yani emin olun akıl mantık bunu kabullenemiyor bu. Yani Allah bize akıl ver muhteşemden. Akıl bize Mevla'nın İşte insanın sonu bu. Yani sonuç bu. Bir insan ne kadar kaçarsa kalsın, bir insan dilediği makam, mülkiye gelsin, istediği kişi kadar ve sahibi olsun ama sonuç ne diyeyim ya? Sonuç şu işte muhteşemler. İnsan bir kabri çıkına konacak, üstü örtülecek, sonra sonra Euzu bedeni çürümeye başlayacak, başlayacak. Bu çürümü olayda rast mi? Hayır, dikkat et bak. Elem bur'e bizlere Kaf suresi ayet 4'te. Subhana kadı alimna mu'minun ve indana kitabun hafiz me. Kad Allah biliyor. Biz adamatimizde kişi olarak biliyor mülemler. Yani mülemler bizim bilgimize diyor. Maten kusul eruldu minhum. Toprak ondan ne ne yiyor. Ve indena kitabun hafiy. Allah biliyor. bizim indimizde nezdimizde her şeyi böyle koruyan bir denk kitap lehü mahfuz var ya. Yani. Bir insan anne karnındayken nasıl aşama aşama geçiyor, bunlar nasıl oluyor? Allah'ın ilmiyle, görmesiyle, tadiriyle oluyorsa, insanın karbondöre şişirme olayı da bu da öyle başıboş rastantı değil, bu da öyle rastlantı başıboş değil, bu da Allah'ın bir tadiriyle şişirme olayı başı muhteremler. İnsan biliyorsunuz önce, önce kişi de bir sertleşme başlıyor. Alt çikayenden başlıyor kişiden. İnsanlar bir sertleşme başlıyor. Bunun için bir kimse tek başı yaşayan kişi ölüp kaldı mı cihanın sonradan bulundu mu artık bu nasıl düşmüşse öyle kalıyor. Düzelmiyor artık. Çünkü beden katılaşıyor. Fakat sonra 48 saat bu iklime göre değişiyor ülke 48 saat daha başlıyor. Daha sonra başlıyor. Bu katılaşma yumuşamaya dönüyor. Bedende çürüme olayı başlar. Çürüme başlıyor. Bu çürüme nedir? Nedir bu çürüme olayı nedir? Aslında biz buna çürüme diyoruz insan olarak. Bu aslında çürüme diye alacağız ama Allah yarattığı bazı mikroplar var, anaerobik denen mikroplar var. Bunlar bu işe görevli bunlar. İnsanları bunlar bölüyorlar. Yani fiziksel olarak, kimyasal olarak insanın bedeni küçük parçalara bölünüyor, bölünüyor, bölünüyor ne oluyor? İnsanın bedenden ne varsa her şeyine aslına dönüyor. Ne var insan bedeninde? Mesela hava var. Kişi öldüğü. Hava gidiyor, havaya karışıyor. İnsan bedenden su var. İnsan beden yaradan çoğu su. Su ne oluyor? Bu da suya buharlaşıyor, suya karışacaklar. Kimse zeyn olmayan İnsan İnsanın toprak var. Toprak maddeleri. Yani belirli elementler var. İşte çürüme olayıyla insanın bedeni yine aslına dönüşüyor. Kişi sonunda toprak oluyor. Kemik de kalmıyor. O da toprağa dönüşüyor. Hatta İslam fıkhında bir ölüğün kemiklerde çürüyüp toprağa dönüşmüşse o mezara başkası gömülebiliyor bak bu derler. Artık o toprak oldu. Artık. Toprak oldu, oraya başta gömülebiliyor. Yalnız tabii bir de çürümeyenler de var ama. İşte bugün bilim bunu açıklar mı Açıklayayım bilim. Neden bu çürümüyor? O kadar arıştır, araştırmalar, araştırmalar, var sayman, görüşler, şunlar, farazler, şunlar, bunlar ama birinin söylediğini diğere kabul etmiyor olamaz diye böyle. Toprak altında binler yıltı, yıl yattı halde çürümeyen de var. Biri örnek vereyim sahabelerden. Hazreti Abdullah vardır, Hazreti Habib'in babası kendisi. Bu Uhud'da ilk şehit bu oldu Uhud'da. Mı? Zaten e, Uhud'a gelmeden önce oğlu e, Cabir'i çağırdı. Ona söyledi, yavrum bana Rabbim bu durumu bildirdi. Ben dedi inşallah ilk şehit ben olacağım Uhud'da, geri dönmeyeceğim. Kızlarımı sayma diyorum dedi kendisi. Bu adı Cabir Uhud'a tabi arazide dar olduğu için Oraya metralar karşı kondurlar. Bir araya metralar kondurlar orada. Hatice Cabir babasının şehit olmasından altı ay sonra peygamberize izin aldı. Babasının kan açıp onu başına nakletti ona. Oraya su, sel geldiği için aldı. Altı ay sonra küçük sahabelerle bunu gözlerle gördüler. Hatice ı Cabir sanki daha yeni ölmüş daha kan uyuşmamış. Akıcı sıvı da kanı. Bedeni sıcak. Ölmemiş sanki. Öyle bulundu muhteremler. Bunun gibi aşağı yukarı hemen hepimiz bunu duymuşuzdur. İşte filan yerde kazıda bedeni olduğu gibi çıkmış. Hatta bazı büyük veliler de kazıyı engelliyorlar bile. Şu bugünkü modern makineler orada çalışamıyor. İstibiliyor i̇şte makineler. Mecbur kalıyorlar, yol gezegen değiştiriyorlar, onların mezarı kazanmıyorlar. Demek ki çürümeyenler de var. Tabi başta peygamberler, şehitler, evliyalar, Allah dostları bunların bedeninde çürümüyor. Peki ne fark ediyor çürümemekle? Şimdi adı cemaatimiz, ölen kişi azaplar değilse Evine gelebiliyor, izin veriyor kendisine. Yani imanı kurtarmış, hesabını vermişse evine gelebiliyor. Evine gelen kişi evini aynen görse onun da hoşuna gidiyor. Ama kişi zamanla bakıyor ki evi harap oluyor, içinde oturan yok, anlaşamadığı varışları, ev artık karanlık, orası burası çöküyorlar. Kişi bundan hüzün duyuyor muhtemelenler. Aynı şekilde ruh bedenine bakıyor. Bedenin yanında bulunuyor. Eğer bedeni çürümese onun hoşuna gidiyor işte. Bunun için İslam'da cenazenin geç çürümesi çok önemli. Bunun için cenaze güzel kurulanması gerekiyor. Ağzına burnuna su verilmiyor yıkanırken cenaze. İçin su kalırsa Şürümeyi çabuklaştırdığı için. Yani be, cenazenin güzel kullanılması gerekiyor. Özellikle bir de kafur. Kafur muhteremler işte ondan çok böyle mikroplara kaşıyorlar. Bedenen çabuk parçalayamıyorlar. Demek ki geç çürümek ruh işin daha önemli olmuş oluyor. Meyla'ma bize şöyle buyuruyor ayet-i kerimesinde. Minha halaklaküm sizi ondan toprattan yarattık. Zefiha nu'iduküm tekrar toprağa çevireceğiz. Bunun için cenazenin defninde hazır bulunan kişilerin eğer ellerinden geliyorsa hiç olmazsa üç avuç veya yani üç güzek Topu atarken bu ayet kerim okumaları da müstahabadır cemaatimiz. Medara artık kondu, tahtı zildi, toprak atılacak. Atarken, ilk toprak atarken, işte avuçta, işte mi? minha halat naküm. Allah'a veriyor. Sizi toprakta yarattık. Ve fiha, yine toprağa nöyü iade ediyoruz. وَمِنْهَا يُرُجُكُمْ تَارَةٍ اُخْرَا tekrar noktadan çıkaracağız Mevlam'a. 3 ayet-i kerime böyle. Şimdi bir de insanın genel bir yapısına bir bakın burada inşallah. Ölen kişi mezarda tabii genel olarak insanların çoğunun hatta büyük bir çoğunluğunun insanların bedenleri çürüyor. Fakat insana bir şey olmuyor az jemaatimiz. İnsan ruh'tur, fula bir şey olmuyor. Çünkü az evvel dedim, şürüme olayı aslında fiziksel kimyasal bölünme olayı, parçalanma olayıdır. Hangi şey parçalanır? Ancak bireşi cisimler parçalanır. Ruh cisim parçalanmaz. Ruh cismi saftır, nurdur. Muhalif ederim. Bu için ruh bölünmez, parçalanmaz. Eskimiz ölmez ruhu boş şey olmuyor. Ruh aldığı haliyle kalıyor orada. Şimdi mezara gittiğimiz zaman şöyle bakmamız gerekiyor o cemaate Meza gittiğimiz zaman biliyorsun mezar ziyareti sünnettir mezar ziyareti. Peygamber gider mezar ziyareti Aleyhisselam'ın ziyareti sünnettir. Gittiğimiz zaman şu düşünmemiz gerekiyor. Özellikle eski mezarlara baktığımız zaman Şöyle düşünelim. Bu kişi topraktan yaratıldı. Lela biye. Bina halakna Topraktan yaratıldı. Nasıl insan topraktan yaratılıyor? Biliyorsunuz toprak maddeleri, elementler, yani eleme atomlar her varlığın temel maddesi bunlar. Allah Teala'mızın ismi yuhi ve yümittir. Allah Teala dilediği anda Mevlam dilediği dindi hayat hayatı Mevlam. Mevlam. İşte gökten yağmur yağar. Topraktaki elementler erirler. Bir buna çamur deriz. Çamur deriz. Aslında kimyası olarak çok önemli önfarkları vardır. Çamur deriz. Sonra ne oluyor? İşte bu çamur bir nevi mama olur. Ne maması bitkilerin maması oluyor hep alt üstünün gıdasını veriyor bence. Çamur mama haline geliyor. Bitki kökleri bunları emiyorlar. Her bitki kökü kendine gereken elementleri bulur, yön değiştirir, bulamazsa kurur. O da yaşayamaz. Onları emer. Şimdi ne oldu? İnsan kuru toprak maddi haldeyken gökteki suyla insan toprak birleşti. Çamur oldu, çamur yapmakta şimdi üstümüze çamur sıradı mı vay efendim işte kızarız, tiskiniriz emiyor olun İşte bizim asıl maddemi de çamuruydu çamurdu sonra ne olduk işte bitki kökleri bizi emdiler emdiler buğday olduk elma olduk, portakal olduk efendim şunu bunu olduk sonra yenildik, işildik babalarımız ne yaptılar o gününkü o gıdaları yedi babalarımız. Gıdalar tabaktan oldu işte. Babalarımız o gıdaları yediler, anneler yediler, gıdalar yediler. O gıda ne oldu bedenimizde? Yaramayan, posa artık oldu. Dışarı atıldı gene. İbraç edildi. Yerayanları bir de bahsaktan çekildi. Kana karıştı bunlar. hücre oldular ve bunların da özü Üreme hücresi oldu şimdi. Yani biz olduk mutluluklar. Kadında yumurta denir. Oğun da denir. Erkekte de, de sperm biliyorsun, biliyorsunuz? Erbezinde olur. Demek ki ne oldu bakınız değil mi? Bizler kupkuru ölü toprak maddeleri iken gökten yağmur yağdı, ıslandık, çamur haline geldik, mama olduk bitkilere. Onlar bizi emdiler kökleri basitliyle, emdiler bizi. Bitki hayata dönüştük. Ispanak olduk bizler. Elma olduk, buğday olduk, öğütüldük, Kırına pişirildik bizler amaçta. Işte. O alem bir geçtik. Annem ve babamız bunu yediler. Yarını özü kana şekillendi. Kan oldu, hücre oldu. Bunun da özü üreme hücresi oldu. Sperm yumurta oldu. Sonra Allah Teala'nın Ceneşten Mevlam'ın takdir ettiği zamanda bakınız. Kesinlikle boş, boş değil, rahsanda değil. Ruhlar yaratılmış. Ruhun dünya gelince zamanda belli. Bu olacak. Ne engellenebilir ne ön alınabilir. Ruhlar yaratılmış. Fazla bir tek işe atılmaz. Allah Teala'nın dilediği zamanda ne oldu? İşte ana baba bir araya geldiler. İki yüzü birleşti birleşti. Yani yumurta orada döllendi döllendi. Tıpta embriyon deniyor buna. O dönem başladık. Biz işte. Döllendik. Ama çıplak gözler zor görülecek kadar küçüküz bakınız. Küçüküz. Tek hücrendeyiz. Allah Allah'ın koyduğu kanun gereği hücre bölünme başlıyor. Bölünüyor. Böyle böyle çoğala çoğala çoğala çoğala ve farklı hücre ola ola işte beden medene geldi. Bizim böyle an bunu şey biliyor. Abesi suresinde min ey şeyine halakah Allah o insanı neden yarattı? Min nutfah nutfahı yarattı işte. Süperden yarattı. Halakahu fekadderehu thümme sebile yesereh Allah insana karnında takdir etti fakat takdir ettiği nedir? biçimlediği böyle, organlar göz, kulak iç dış organlar, hepsi bir intizama sokuldu, teşvik edildi tanzim edildi bunlar sonra ana karnındaki yavru dünya hayatına uyum sağlayacak noktaya gelince Veylam buyuruyor fümme sebile Allah yolu kovalaştırdı, gel dünya'ya dedi Yavru geldi. İşte bizdik. Dinine geldik. Bebektik tabi. Bir şey bilmiyoruz ama hiç mi? Ne yedi ne Çalışamayız. Ama Rabbül Alemi Mevlamız, Rezzak Mevlamız derler. Kişiye doğduğu anda ananın göz otomatikman süt devreye giriyor bakınız. Kan yapımı süt bezlerinde süt haline dönüşüyor. Otomatikman başlıyor bakınız. Rızk başlıyor. Önce şimdi kişi dünyaya geldi ruhla birleşti beden dünyaya geldi geldi ama çok aciz varlık fazla göremiyor fazla duyamıyor, oturamıyor konu bir şey yapamıyor Melih onları kucakta baktırıyor o sevgi veriyor sonra çocuğu başlıyor malı olmaya bakın, bebeğin daha. neden malları? oyuncak başlıyor Küçük küçük bebeğin oyuncakları genelde renkli, sesli, çıngırak şekilde olur böylece. Şey. Yavaş çocuğun aklına ermeye başlar. Oyuncakların kalitesi falan büyümeye başlar. gelişme başlar. Çocuk artık malına sahip çıkmaya başlar. Gelen komuş çocuğuna, misal çocuğuna vermez. Benim orada kavga eder. Bak, yani insanda mal hırsı, ihtirası oradan başlıyor da şu ortalığa başlıyor benim oyuncağım, o benim oyuncağım, benim oyuncağım, başlar böylece. Tabi sonra zamanda büyür, genç olur, insan işe girer, evlenir, çoğu olur, ev bark edinir, işte yazlı olur, kışı olur, malı olur, mülkü olur, makamı olur, mevki olur, olur, olur, gidiyor insan. Gidiyor, gidiyor insan. Ama sonra duraklama dönemi başlıyor azı cemaatimin, duraklama dönemi başlıyor. Kişiye bakıyorsun, iş arayan kişi emekli olmuş. Mesela kişi eski arkadaşını görüyor. ve buna şey alırım bundan. Görüyorsun, diyorsun, ne yapıyorsun, ne ettin? İşte emekli oldum. Halbuki iyi biliyorsun ki daha dün iş arıyordu kendisi. İş kurulma peşindeydi kendisi. Bugün emekli arılıyor, yaşlanıyor. Derken yatağa bağımlı oluyor ortaya Hastane köşelerinde, doktor gözetiminde, tedavisinde işte çabuk yoruluyorum, kalbim sıkıştırıyor, tansiyonum çıkıyor, şekerim çıkıyor, ürem var, şuyum var, buyum var, var da var. Tek ısrar ne oluyor adı cemaatimiz? işte ölüm olayı geliyor. Ölüm olayı geliyor. Böyle buyuruyor. Sümme <gülüyor> emâtehü fi akberehü. Dünyaya geldi. Bir hayat. Geldi. Ve ematehü onu bir öldürüyor. Ölüm geliyor. Akberahü ve onu kabre koyduruyor. Bak. İnsan kable konur. Kim olsa olsa. Kable konuyor. Şimdi kable giren kişi ne oldu? Adı cemaatimiz değil mi ya? Kişi öldüğü anda öldüğü yerde uçakta ölebilir, denizde ölebilir, insan yolda ölebilir. Kişi öldüğü yerde, öldüğü anda artık ondan insanlık makam mevki gitti. Dünyanın süper gücünün başkanı da olsa artık cenaze oldu. Cenaze oldu. Yetkisi kalmadı böyle. Hiçbir şey kalmadı kişi böyle. Hepsi uyutlandı. Kişi ölüp medara konduğu bu kişinin bütün malları ne oluyor? Yağmallanıyor, yağmallanıyor muhteremler. Öyle kişi vardır ki Parasını şu çoğundan gizlemiştir. Oraya koymuştur, buraya yatırmıştır, şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Çoğu hatta eşiğinden de eşler birinin malını gizlemişlerdir. Ama kişi öldüğü anda bütün malı yağmalandır. Her şey aranır. Acaba burada bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Bankada parası var mı? Şu var mı? Bu var mı? Kavga hürültü. E zavallı insan değil mi? Zavallı insan zavallı. Hırsla yapabilecek, hırsla. Yine şu olacak, bu olacak, şu olacak, bu olacak. Hatta öyle kişi var ki, arabasını oğluna bir an bile vermez. Ama araba oğluna kalıyor muhtemelen. Hatta sevinine kalabiliyor bazen. Kişi diyor, malı bitti. mezara girdi. Neyi var mezarda? Şimdi bir de kefeni var, bir de bedeni var. Bedeni var kefan döştürdü mezarda etler deriler döküldü saçlar döküldü ee, örümcekte böceği yılanlarda etini diyemeye başladılar derken kişi mezarda bir iskelet halinde kalıyor hele yani kişi gece gitse mezara baksa gerçekten korku bir görünüm iskeletler et hiç kalmamış dişler sırtmış, kafatası dişler sırtmış. Korku bir göründü. Ama kimdi acaba o kişi? ve genç bir bayandı. Makam mevki sahibi de belki de. Ama kim olamazlar. O Allah'ın kuralı herkes eşit bundan. Çürüdü. Sonra zaman geliyor kemik de çürüyor tamamen yer toprak maddelerine dönüşüyor bu da. dönüşüyor. Ne kaldı geriye? Ruh yapayımız kaldı. Ruh yapayalnızdı. Önceleri ablan ruhları yarattı. Ruh yapı yalnızdı. Ondan sonra işte tabi madesi indi, element oldu, çamur oldu, bitki oldu, kan oldu, hücre oldu, bebek oldu, şuşu oldu derken, sonra ne oldu cemaatimiz? Mamıkta dağıldı, yağmalandı, beden de yağmalandı. Beden de yağmalıyorlar. Yılan da geliyor, mezar böcek geliyor, karınca geliyor. Ondan yağmalıyorlar bedeni. Beden de yağmalandı, mal yağmalandığı gibi. Bedeni şürüdü, kemiği de şürüdü. İnsan ne oldu? insan ilk halinde ruh halindeydi. Yine kişi o ruh halinde kaldı. Kaldı. İşte bu kabir azabı ruh yönünden devam ediyor az jemaatimiz. Eğer o kişi dünya hayatını boşta geçirmemiş ise Allah'a bağlı ise celalü. Ölümü unutmay kişi önünü gören kişi ise oraya kişi boş yere gitmemişse oradaki ruhsal açıdan çok muazzam ruhsal zevkler ruhsal fiizler manevi fiizler içerisinde alem versakta ziyaret ederler birbirine görüşürler toplanırlar konuşurlar dünyadan haber sorular yeni haber sorarlar evliyaları dolaşırlar sahabe dolaşırlar peygamber dolaşırlar gayet güzel sohbetlerle ayı geçirirler. Tabi cehennetdeki bakımına bakarlar. Ama Allah korusun, dünya boşayı yaşamışsa Allah korusun. Onlar tabi azapta. azapta. Şimdi aynı mezarda aynı mezarda 3 kişi, 5 kişi, 50 kişi belki de. Peki bunların hepsi aynı azabı mı tadıyorlar? Nasıl yaşıyor bunlar aynı kabirde? Şimdi örnek tabi Peygamber bir Aleyhisselam Hazretleri, Ennevmu ehul mevt hadis-i Uyku ölümün kardeşi benzeri. Bir odada bir odada tabi gereğinde beş bir odada. Aile yatabilir bazen. Çoluğu çocuğu ana baba yatabilir. Arkadaş olabilir. Öğrenci olabilir. Aynı odada üç kişi beş kişi yatıyorlar. Bunların bir rüyasında ...çok güzel şeyler görür rüyasında. Uçtuğunu görür. Uçmak çok yaz az iyi bilin böyle. Uçmak çok rüyada. Uçtuğunu görür. Yüksek dağlar çıktığını görür. Yeşillikler, güzel şeyler görür. Birisi rüyasında. Öbürü daha güzel rüya görür. Kabe'ye gider, Kabe'ye taf eder. Öbürü peygamber rüyasından görür. İçten birinde ah de yıgılan sokar. Karaköpe kovalar birisini korkudur birisini de. Aynı odadalar beşliği ama başka farklı bir yer görüyorlar. Nedir uyku? İşte uyku da ölümün kardeşi adı cemaatimiz. Ne fark ediyor? Uykuda iradeye bağlı beyindeki merkezde duruyor uykuda. Bir de insanın bedeninde otonom sinir sistemleri var otonom. Bize bağlı değil onlar. Bağımsız onlar. Mesela sinir sistemi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, solunum sistemi. Bunu yönlendiren otonom sinir sistemleri vardır. Kişi uyurken bu otonom sinir sistemleri çalışır yine. Kişi uyurken de. Mesela yiyip içmişsin. O hazım durmaz. Hazım sistemi çalışır. Solunum alma sistem çalışır. Dolaşım çalışır. Yalnız iradeye bağlı sinir sistem merkezinde durur uykuda. Ölümde Oturumun sinirciğim herkes de duruyor. O farkında mı O da duruyorunda, bir de bu mesele kalıyor. Demek ki aynı kabire 3-5-10-20 kişi bile gömülmüş olsa, herkes dünyadan nasıl gitmişse orada o da hali yaşıyorlar bu cemaatimiz. O da yaşıyorlar, orada kimsenin kimseye tabii faydası olmuyor. Şimdi ölen kişi öldü, arda gitti. Acaba arkadan ona yardım edilebilir mi? Yardım gider mi? Peygamber Müşri Hadeş-i Şerif Müslim'de, Sahih Müslim'de, İza matel insani, Bir insan öldüğü zaman اِنْ قَتَ عَمَلُهُ Ameliyatı kesili bitti. Yani Sebep günah durdu işlemiyor artık. Kişi sonra verdiği anda günah tahtı yazılmıyor, sevap yazılmıyor. İlla min selasin. Ancak üç kimsenin, üç kimsenin bu sevap ile ilgili hadisleri sevabı den devam ediyor. Ne bunlar? Sadakatin cariyetin. Bir kimse hayatındayken sadaka-i cariye vermişse cariye akıcı devamlı anlamına geliyor. Birin hayattaki bir kimse, akıcı salaka, mesela cami gibi, Kur'an kursu gibi, iş salma, hidmet işi, ne olursa olsun, böyle bir şey vermişse, bu müesseye devam ediyorsa, sahibi geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Arkadan bir ilim bırakmış, eser bırakmış, öğrenci bırakmış, kitap bırakmış da, okundu sürece, onda sihabı geliyor. Tabi bunlara sahibi olanlar, bütün ekip olarak sahibi geliyor. Evveledin edin salihin yetu lehü. Arakadan salih evladı varsa, evladı dua etik şey, buna sevabı geliyor az cemaatimiz. Şimdi çok yani gerçekten korkuyor bir durum adı cemaatimiz. Herkesin aşağı yukarı tabi herkesin işten hiç istnası vardır. İnsanların genelde aman evladım şunu okusun işte liseyi kadası üniversiteye girsin girsin girsin. Oğlu kızı. Peki ya oğlunun aptalmasını biliyor mu? Canım pek daha öğretemedim daha. Kur'an biliyor mu? E, onu sonra ölülerden. Namaz kılıyor mu? E, hele bir ekbini alsın bakalım yollar. Şimdi bakın adı cemaatimiz. Bir kimse öldüğü zaman evlatları profesyonel olsa İslam yaşamıyorlarsa ana bayası vebali var günahı var bir şey gelmiyor. Sahab gelmiyor. Ama Evladı beşaket namazını kılıyorsa, o bile yeterli. Bakın. O yeterli. Neden? Her bir evlat, yani her bir insan namazda şu okuyor sonunda. Rabbenavfirli bakın bakmıhtanım der. Velivalideyye. Ne anlama geliyor? Rabbenavfirli, Rabbim beni affele. Kul, en günahı kendisini görüyor. Ondan sonra, Veli valideye anne babamın af bak, af Anne baba hayatta da olsa bu dua gidiyor. Küçük çocuğu işte oğlu kızı şusu bu sine işte namaz koku çocuğu. hele küçük yavlu yok mu yavrular mı Yani eğer şu durumu bir bile bilecek, o gınaşı yavrularımızdan bir namaz kıldıra bir şey. O günahsız, temiz yavru namaz kılıp bunu okusa. Rabbena firli veli valideyye Allah'ım anne bu affedese. Ölmüşse mezarını affediyor bence. Hayatta ise devam ediyor. bu için azı cemaatimiz ne olur elatlarımıza aman korona öğretelim onlara namaz kıldırması için elden gelen gayreti sarf edelim azı cemaatimiz. Efendim işte Evgür'de bu aslında Mevlüt okutuyor ama. Meşhur Mevlüt da getiriyor. Bir bağırıp çağırıyorlar. Ne dedim Mevlüt? bir şiir muhtemelerine. Yani sahabelerine yok diyor ki döneminde Ulu caminin açılışı merasiminde şair-i Semaşşşehvası'nın yazılığı bir eser. Yunus Emre gibi bir eser. Osmanlı döneminde. Şiirdir. Okuyup anlamı düşük gibi alınırsa faydası var kişiye. Ama sırf barb makam yapmak kim şey değil muhtemelen? Efendim, babası onlar mevut okutmuş, şimdi mevut getirmiş, ses muazzam, makam muazzam, barma şarma, hele mevutan, kıvatalara parçalamış artık, şöyle, şöyle şöyle şöyle şöyle. Ne yapınlar? Hava nasıl emadi cemaatimizle Ne yapacağız demek kişiye? Işte. Kendi okumaları, kendi okum. E yani ben bilmiyorum meyvit, meyvit oku maşallah diyor, Kur'an Kur'an, Allah kelamı o. Her 10 saat verilmişler veriliyor. E Kur'an bilmiyorum, elham oku, ihlas oku, oku, elham oku inşallah. Şimdi demek ki adı cemaatimiz, ölen bir kişi, eğer arkasında böyle sadakayı cariye bırakmış ise, yaralı dini ilmi bırakmış ise, arkadan hayli el varsa, onun sahibi devam ediyor. İkincisi, ölen kişi son nefesinde Allah'ın izniyle imanlı ölmüşse imanlı ölmüşse yine onun sahibi devam ediyor. Arkadan geliyor. Velil yine geliyor. Arkadan bakınız. Üç kademe. Rabbena ufirli. Rabbim ben affeden güvenlik efendim. Velil valide ana babamı Velî müminlere bak. Bütün müminlere af ile. Şimdi yani önceki gidenler, tabi Allah iman gidenler için. Ne yazık. Ne muhteşemler. Eğer inançtı yaşasalardı, Allah bir diye inanıp o yüce Mevla'ya secde etselerdi şu anda yatıkları mezarlarında onlara secadecek. Ne kadar secadecek yeryüzünde, kürri, arzda ne kadar namazda müminler varsa hepsini uvasına gidecek bakınız. Hepsi gidecek. Kabe muazzamada namaz kılınıyor. Dua ediliyor. Medine'de, Koyuz'ta, Şam'da, Bağdat'ta, Uşur'da burada bütün müminler tabunun içinden kutuplar var, yedilerden, kırklar, evlullah var, jerullah var, ağaç sadıklar var. ona dua gidiyor azıcama bak gidiyor. İmansız işte onlara sevap gitmiyor muhteremler. Hatta bir kişinin hayatındayken İslam dışı inancı biliniyorsa, İslam'a karşı ise bu kişi ölünce ona dua etmedi, haram oluyor. Mevlam buyurdu, Ve la tekum ala kabri. Peygamber buyurdu. Habib Muhammed'in onun kabrini başlıyor, ona etme Mevlam buyurdu. Haram kıldı Bir de adı cemaatimiz her şeyin bir tersi var, zıttı var değil mi? Allahu arkadan bir de şer bırakamlar var. O da var ama ya. Mesela kişi diye Allah korusun genere başmış. Bar çalıştırmış. Kavyan çalıştırmış. içkili gazına çalıştırılmış. Böyle okurmuş. Ölünce Çoluğu, çocuk busu o işi devam ediyorlar. Ona da günaha bak, devam ediyor muhteremler. Devam ediyor. Kişi, İslam zıttı karşılığında Ehlistan'ın dışında kişi eser bırakmış. Yani sabül fikirli atmış. İslam yıkmak için. Onu da esre okunduğu ona da günaha gidiyor muhteremler. Hatta bir mahallede, bir köyde, kasabada, bir yörede İlk bir günahı, bidatı kim çıkarmışsa, o kişi oten sonra da o iş abuduşça ona günah gidiyor bak müşterenler, günah gidiyor. Mesela adı şeybriye Ali Şamadetleri, ilk katil kabil oldu böylece, ilk katil kabil böyle. O bu şeyi ortaya çıkardı. Kıyamete kadar ne kadar katil dünyaya gelip geçecekse, onunla günahın bir katı da. Kabil'e yazılıyor bak muhtemelen. Yazılıyor. Mesela bir yörede haram kapalı. Kapalı. O yörede hangi kız, hangi hanım bir defa açılma modasını çıkarırsa o yörede o günah işlendirilse onun günah devam ediyor bak muhtemelen İlk olarak mesela bir sünnet cemiyeti yapılacak. süre cemiyeti yapılacak. Ne demek? Sünnet, ibadet demek Peygamber'e bağlı demek dinin de bir simgesi sünnesi ni mutlaramdır. İbadedir Allah peygam kulluktur. E bir kişi kalkar da böyle bir sünnet cemiyetini Allah korusun sazıcazı yaparsa, alküptürü bağırtırsa, onu seute çıkarıp da işte bunu ilk defa kim yapmışsa o yörede de bunu kimler yaparsa asıla da geçsin ona günah bir şey gide bak mutlaramdır yani adı cemaatim Allah korusun böyle bir kötüye kötülüğe önder olmak bakınız önder olmak kötülüğe Allah korusun Bu işi demek ki elimizden gelen inşallah hep böyle iyi şeylere örnek olalım adı cemaatimiz arkada abi gelsin bir kişi kabre gittiği zaman adı cemaatimiz kabirdeki mevtah onu görür mü? Tanır mı? Sesini duyar mı? Kabirdeki mevta. Bedir savaşı sona erince 70 tane kafir müşriklerin en azılları orada öldürüldü. Tabanla kefen ve fevkonlara birer çukura gömüldüler. Üzerine topak atıp gömüldüler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri onların birkaç tanesinin başına gitti peygambermiş, ya buyurdu ya filan ya filan ya filan ismiyle tabi yani ya Ebu Cehil ya Utbe ya Şeybe vardı Allah'ın bize vaat ettiğini biz hak olarak bulduk işte hak olarak bunu buldunuz mu işte bunları yani gördünüz mü şimdi ne oldu bakalım alem Has sordu ya Allah e bunlar ölü bunlar Bunların senin sesini duyuyor mu yarış Resulallah? Bunlar senin bari konuşuyorsun. Degendin şöyle muhteremler. Ya Amer vallahi onlar benim sözümü sizden iyi duyuyorlar bir bak muhterem abimiz. Demek ki ölen kişi böyle müşrik, Ebu Yergin, müşrik olsa, kafir de olsa mesela gidince o kişiyi görüyor, tanıyor, sesini duyuyor muhteremler. Bunun için e, kabir ziyareti muhteremler sünnettir. İbdet almak lazım orada. Dolaşmak lazım. Bilhassa ana baba yavrusunun bekliği muhteşemler. <gülüyor> mesela dedim ki bayramda uzaktan kişinin çoğu çocuğu var. Bakıyor ki, kadın bakıyor mesela baba bakıyor ki filan oğlu geldi bayramlık. Filanın kızı geldi, o bu geldi. Onunkileri gelmedi. Var ama gelmedi onlar. Unuttur ana baba unutlar. saymalar ya da. Mazur olur? Aynı şekilde oluyor azıca mahalleşlerim. Işte o mezara bir kişi girdi mi herkese bakışıyorlar. Niye ki bakışıyorlar? Ondan bir şey bekliyorlar. bekliyor bir şey Kişi tabi gidiyor. Nereye gidiyor? Yakına gidiyor. Mesela baştan gidiyor. Selam veriyor kişiye. O da bir şey kurulu bağışlar. Ne kadar mevte varsa kabirde hepsi bundan yaralanıyor muhteremler. Lillâhü Teala Fatiha.